Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi nahmedühu ve nestaînühu ve nestağfirü ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amelinâ men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdile leh Neşhedü en lâ ilâhe illallah ve neşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlühü Amma ba'd İnşallah Allah nasip ederse bugünden sonraki bu dersten itibaren Nefis terbiyesiyle ve ahlakla ilgili dersler yapmaya başlayacağız geçen hafta söylediğimiz gibi. Tabi e, nefis terbiyesi derken kelimenin manasını biliyorsunuz nefsin arındırılması demek. Neden nefis terbiyesine başlayacağız diye veyahut da nefis terbiyesi ile ilgili nefsi arındırma ile ilgili bazı noktalara geçmeden önce birkaç mukaddime yapalım önce. Neden? İşte nefis terbiyesine neden giriyoruz? Nefis terbiyesinden amacımız nedir? Nefis terbiyesinde esaslarımız nelerdir? Bunlara biraz değinelim inşallah. Başta neden nefis teskiyesi yapıyoruz diye eğer soracak olursak. Çünkü nefis tezkiyesi, nefsi arındırma, kurtuluşun yoludur. Allah Subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de insan nefsinden bahsederken diyor ki ve وَمَا سَوَّاهَا fujuraha ve وَتَقْوَاهَا O nefsi yaratan ve düzelten Allah'a yemin ettikten sonra ve diyor ki Allah azze ve celle Allah o nefse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 İşte insanı kurtuluşa götüren amellerden birini de Allah Azze ve Celle Kur'an içerisinde ne olarak isimlendiriyor? Nefsi arandırma. Kadetsle hemen zekaha. Yani fıkk ve fucurdan nefsini arındıran insan muhakkak ki o insan kurtuluş ermiştir diyor Allah subhanahu ve Taala. Yine aynı şekilde biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatu Vesselam hadis şerifte diyor ki: Ela inna fil jasadim mudugtan, ıza salihat salih al kulluhu, ve ıza fesadet kulluhu, ela kalp. diyor. Sizin bedenlerinizde bir et parçası vardır. O et parçası sağlamlaşırsa, güzelleşirse, bütün ceset güzelleşir. O et parçası bozuk olursa, o et parçasında bir problem olursa, bütün cesetle onunla beraber ne olur? Problemli olur diyor. O da kalptir. O zaman şimdi şöyle bir olay var. Vücutta Vücuda hakim olan, vücuda yön veren şey nedir? İnsanın kalbidir. Öyle değil mi? Şimdi bunu şöyle örneklendirelim. Diyelim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini iki belde düşünün.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 Vücuda da aynı bu şekilde hükmedecektir. Ama bunu müzikle, gıybetle, işte laf götürüp getirmekle veyahut da ne bileyim kötü ortamda bulunmakla, harama bakmakla besleyen bir insan bu kalbi olanı ne olacaktır aynı şekilde? Vücuda bu şekilde kötü bir hükmedecektir. Yine bunun yanında mesela kalp. Vücudun, vücuda hükmeden kalptir ve bu kalbin arındırılması lazım. İşte kalbi arındıracak olan ameller nefis tezkesi ilminin konusudur. Kalbi arındıracak ameller...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 o zaman yapmış olduğumuz davetin temeli ihlasa dayanacaktır. Aynı zamanda insanlar desinler diye değil, gerçekten İslam ümmetine bir faydamız olsun diye insanları İslam'a davet etmiş olacağız. Eğer böyleyse, kalbin arındırılması bu kadar önemliyse her işin başında, kalbin arındırılması da hangi ilmin konusudur? Nefis tezkiyesi ve ahlak ilminin konusudur. Biz de inşallah ne yapacağız? Bu sebepten dolayı, bir, bir sebep de, yani bu, bu meseleleri anlatmamızın sebeplerinden bir tanesi de budur.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 İnsanların bütün maslahatını, insanlara en faydalı olacak olan şey, en güzel bilen Allah olduğundan dolayı geçmiştekilere ve gelecektekilere Allah'ın tavsiyesi nedir? Allah'ın tavsiyesi takvadır. E takva da nedir? Nefis tezkiyesinin veya ahlak ilminin temelini oluşturan şey gene takvadır. Aynı şekilde bakın mesela bütün peygamberlerin davetini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de anlatırken mesela şuara suresinde insanlara tevhidi sunduktan sonra peygamberler ne diyorlar? e la takun.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 Allah'ın dini bir türlü ne olmuyor? Açık çıkmıyor. Sebebi de insanların Allah da çünkü Kur'an-ı Kerim'de emretmiş olduğu bu değildir. Ey iman edenler İslam dinine bir bütün halinde girin diyor Allah. Yani bölük bölük olmayın. Hani Allah'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da Kur'an-ı Kerim'de diyor sen fırka fırkalara bölünmüş olanlarla senin bir işin yoktur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. O zaman biz de ne yapmamız lazım? Eğer gerçekten tevkid üzerine bir neslin inşasını istiyorsak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 Tağut'u inkar etmek değildir dinin nefsi. Aynı zamanda nedir? Ahiret gününe iman, cennet ve cehennem inancının, işte kıyamet günü bilincinin insanların kalbine yerleştirilmesi de aynı zamanda tevhidin bir parçasıdır. Bakın hatta kuran içerisinde Kerim'de Hz. davetiyle ilgili Hz. İbrahim'in Peygamber aleyhissalatü vesselam için yapmış olduğu bir dua var. Yani bu gerçekten çok önemli bir nokta. Diyor ki Hz. İbrahim Rabbena veb'a fihim rasulem minhum yetlû aleyhim ayâtike ve yuallimuhumül <gülüyor> kitâbe vel hikmete ve Allah'ım diyor sen ben yani bu kavme diyor, onlardan olan bir peygamber gönder diyor. O peygamber senin ayetlerini okusun onlara, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onların nefislerini arındırsın diyor. Hz. İbrahim Allah'a böyle bir dua ediyor. Yani peygamber için ne üç tane duası var. Bir, kitabı okusun, ondan sonra hikmeti ve ilmi öğretsin, üç, insanları arındırsın diye. Allah bu duayı kabul ediyor Hazreti İbrahim'den. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde Allah Bakara suresinde, Ali Suresine, suresinde, Cuma suresinde bu duayı kabul ettiğini bildiriyor. Fakat Hazreti İbrahim'in dua ettiği şekliyle değil, Allah sırayı biraz daha değiştiriyor. Allah diyor ki, لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَك۪يهِمْ وَيُعَلِّمُه Müminlere kendi işlerinden bir peygamber göndermekle iyilik yapmıştır. O peygamber onlara bizim ayetlerimizi okur, onları temide çıkarır, sonra onları arındırır, ondan sonra onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Hz. İbrahim'in duasında arındırma üçüncü sıradayken Allah duayı kabul ettiğini bildirdiği ayette insanların arındırılmasını ikinci sıraya alıyor. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın ayetlerini okuduktan sonra en büyük vazifesi nedir? En büyük vazifesi insanları arındırmaktır. Allah'ın nefse yerleştirmiş olduğu fısktan fucurdan o ilham etmiş olduğu fısktan fucurdan nefisleri arındırıp takvaya ne yapmaktır? Takvaya ulaştırmaktır. Tabi e, bunun yanında aynı zamanda biliyorsunuz biz ehli sünnetin yanında imanın tanımını yaparken iman nedir diyoruz? İman ağızla söylemek, kalple tasdik etmek, organlarla amel etmektir diyoruz. Ve iman artar ve eksirir diyoruz.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 Hiçbir ayet yoktur ki imanı zikretsin mutlaka yanında neyi zikrediyor? Mutlaka yanında salih imanı salih ameli zikrediyor. <gülüyor> "Ellede dine amenu ve amilussalihat" diyor Allah Subhanahu ve Teala. Aynı şekilde mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de ameli iman diye isimlendiriyor. Allah azze ve celle ne diyor mesela? "Ve ma kanallahu li yudî'e Allah sizin imanlarınızı boşa çıkarmaz. Şimdi bu ayet niye iniyor? Kıble değiştiği zaman yani Beytül Makdis'ten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 ve malınızın beşte birini ganimette, ganimetin beşte birini vermenizdir diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Onlara öğretiyor. Yani imanı tanımlarken namazı, zekatı, ameli de imandan ne yapıyor? İmandan sayıyor. Sahabe soruyor. Hangi amel en faziletlidir ya Resulallah? İmanun billah diyor. Allah'a iman etmektir diyor. Ameli iman diye yine. Hemen amelden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyi zikrediyor? İmanı zikrediyor. O zaman tabi bu uzatılabilir. Yani sünnet alimlerinden bunu zikredenler mesela en basitinden işte İbn Kezir daha Bakara Suresi'nin başında e, Elif La, dedikten sonra onlar kitaba iman ederler. Yu'minune var ya. Orada mesela İmam Ahmed'ten, İmam Şafii'den, İmam Malik'ten ve selefin birçoğundan işte amelin imanın amel, amelin imandan olduğunun ne yapıyor mesela naklediyor. Lafı uzatmadan diyorum ki Ehl-i Sünnet'in yanında amel imandandır. Bunda kesinlikle ne yoktur? İhtilaf yoktur. Sadece mürciye grubu, işte Eş'ari ve Maturidiler de sonradan gelenler amelin imandan olmadığını söylemişlerdir. Ama delillerin hepsi şey, Kur'an ve sünnet neyse baştan sona amel imandan olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Amel imandansa eğer nasıl imanın üzerinde duruyorsa aynı şekilde amelin üzerinde de durmak zorundayız. Ve bir de el sünnet olarak diyoruz ki bakın bu çok önemli bir noktadır. Tabi itikadı teori olarak bilmek ümmete hiçbir şey getirmiyor. İtikadın pratik olarak bilinmesi lazım ki ümmet bir şeyler elde edebilsin. Diyoruz iman salih amellerle atar.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 Çünkü salih amellerle imana aktar. E salih ameller de hangi ilmin konusudur? Salih ameller de nefis teskisi ilminin konusudur. Bu ve benzeri saydığım bazı sebeplerden dolayı, daha bu çoğaltılabilir, birçok sebep sayılabilir. Ne yapılması lazım? Nefis teskiyesi meselesine ehemmiyet gösterilmesi lazım. Ve bundan dolayı da Allah nasip ederse inşallah biz nefis teskiyesi meselesini anlatmaya çalışacağız. Nefis nasıl arındırılır, işte nefis nelerle kuvvet bulur, nelerle zayıflaşır bunları anlatacağız.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 İhlas ve Sünnete tabi olma yoksa o amel Allah katında ne değildir? Makbul değildir. Ve اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاً مَا Biz onların yapmış oldukları amelleri böyle önlerine süreriz. Sonra onu yerle bir ederiz diyor Allah. Niye yerle bir oldu bu insanların amelleri? Çünkü bir, ihlas yoktu veya da ihlas vardı. Sünnete ne yoktu? Sünnete mutabaat, sünnete tabi olma yoktu. Bu ve benzeri derinlerden yola çıkarak diyoruz ki nefis tezkiyesi ilmi amellerden oluşur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 Doğru bir ameldir. Peygamber buna devam ediyor. Fakat önceki ilkmiş amel şeriata uygun olmadığından dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bıraksın diyor. İşte bize Allah'a yaklaştıracak amelleri seçerken Allah'ın razı olacağı amelleri seçerken akılla davranırsa biz de bu sahabelerin düştüğü duruma düşeceğiz.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 Allah bana böyle dedi. Bir tane de şeytan da böyle bir fırsat kolluyor. Yakaladı adamı. adamın üzerine ne yapıyor? Adamın üzerine çullanıyor. Aha sen Allah'ı gördün. Aha sana vahiy geldi. Aha şöyle oldu. Derken adam bir çıkıyor. Bana bir kitap verildi. İşte ben dün gece rüyamda Allah'ı gördüm. Bana dedi ki yaz. Ben de yazmaya başladım. Öbürü çıkar der işte bana dedi ki şey peygamber ümmetim sana emanet aman ümmetimi kaybetme ümmetimin işleriyle ilgilen. Bunlar hepsi neden kaynaklanıyor? Bazısı zındıklıktan kaynaklanıyor. İslam'ı bozmak için fetihlerle İslam'a gidenlerin yapmış olduğu şeyler. Silahla İslam'ı yenemeyince itikadı çöketmekle İslam'ı e, çürütmeye çöketmeye çalıştılar. Kimisi de gerçekten iyi niyetli insanların ölçüde olmadıkları zaman ölçü dairesinde olmadıklarından dolayı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 Takva, nefis tezkiyesinde şeriatın ölçülerinin dışına çıkma ve Peygamberimizin bahsetmiş olduğu helak olma işte nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsetmiş olduğu helak olma işte budur. Şimdi yine burada şöyle bir şey var. Üzerinde durulması gereken bir nokta, nefis tezkiyesinde. Şimdi e, dönelim şöyle bir, neden nefis tezkiyesi diyelim? Yani nefis teskiyesiyle amaç amaç nefis teskiyesimidir yoksa nefis teskiyesi bir araç mıdır? Yani bizi nereye götürecek bu nefis teskiyesi? Bir de onu düşünelim. Şimdi uhrevi boyutunu anlattık. Nefis teskiyesinin uhrevi boyutu nedir dedik? Nefis teskiyesinin uhrevi boyutu şudur. Yani bizi ulaştıran Allah'ın rızasına nail olup cennete elde edip öyle değil mi? Nefsi fucurdan fıstan arındırıp takva seviyesine ulaşmaktan burası güzel. Peki bunun dünyalık faydası ne olacak? Yani aç kalacağız, fazla konuşmayacağız, gıybet yapmayacağız, kadına bakmayacağız, müzik dinlemeyeceğiz, içki içmeyeceğiz, Allah'ın hoş gördüğü amelleri yapacağız da veyahut da yapma dediklerinden kaçınacağız da. Tabi bu, bu nedir yani? Bizi nereye ulaştıracak? Bunun bizi ulaştıracağı nokta şudur. Biz ne için yaratıldık? İnsanlar ve cinler Allah'a ibadet etmek, Allah'a kul olmak için yaratıldılar. Öyle değil mi? Müslümanın görevi nedir? Allah'a hakkıyla kul olup kendi isteğiyle Allah'a teslim olduktan sonra bütün insanlığı zulmün, küfrün, şirkin karanlığından çıkarıp Allah'ın ubudiyetinin nuruna genişliğine ne yapmaktır? götürmektir. Sahabenin anladığı ve rivayette söylediği gibi. "Neye geldiniz buraya?" diyor. "Allah bizi buraya gönderdi." diyor. "Ta ki insanları ne yaparım? kulluğa kulluktan çıkarıp sadece bir olan alemlerin Rabbi olan Allah'a kul ederim." diyor. Şimdi insan insanları Allah'a kul etmede insan iki yolu vardır. Kendi Allah'a hakıyla kul olduktan sonra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 Yani kendisi Allah'a kul ol. önce şimdi iki vardır Bir Allah'a kul olursun sonra Allah'a asker olursun. Adam Allah'a kulluğu aşamasında nefsini güzel bir şekilde arındırmışsa insanları da Allah'a kul yapmak tavukların kulluğundan kurtarmak için yapmış olduğu cihatta mesela önüne iki şey çıktı. Şimdi bir cihad edecek, edecek şehit olacak iki kısa yoldan ganibeti elde edecek insanları soyacak malı canı helal olmayanların malını canını Helal diyecek, paralarını alacak, öyle değil mi? Kendisi zengin olacak. Şimdi adam nefsini önceden arındırmışsa buraya asla tamah etmez. Çünkü bu nefs arındırılmış olduğu için buraya asla meyretmez. Ne yapacaktır? Ciğer edecektir insanlara Allah'a kul yapmaya çalışacaktır. Fakat nefsini arındırmamış bir adama şeytan gelecek. Aha, işte sana çözüm ne? İşte sana fırsat. Bak bunları öldürdün mü, malını aldın mı, şöyle yaptın mı? Haksız bazı amellerle adamın ayağını ne yapabilir? Adamın ayağını kaydırabilir.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 Çünkü bu nefis nedir? Arınmıştır bir defa. Ama öbür taraftan diğeri ilk tehlikede bakarsınız. Ayağının üzerine gerisin görüyor ne yapar? Ayağının üzerine gerisin geriye döner. Daha ilk engelde çünkü dünya şehvetlerinden meyleder. Niye? Çünkü bu adamın nefsini ne olmamıştır? Arınmamıştır. Kurulak karabalığı yapar ama zorluk anına geldiği zaman bir şey yapamaz. Aynı şekilde bu noktadaki yanlış bir yanlış anlamaya da değinelim. Bu da gene sofilerin nedir? Bu da gene sofiler biliyorsunuz ee, İslam'a kendini nispet edip de İslam'ın kendilerinden kurdun, Yusuf'un kanından beri olduğu gibi beri olduğu sofiler öyle mi? İslam'ın en çok nefis tezkiyesi yönüne ne yaparlar? Nefis tezkiyesi yönüne ağırlık verirler. Şimdi bunlar nefis tezkiyesine ağırlık verdikleri zaman nefis teskiyesindeki dünyevi ve uhrevi amaç nedir? Bunu edemediklerinden dolayı ne yapıyorlar? Asıl gayeye, hedefe ulaşamıyorlar. Yolun ortasında sapıyorlar. Bilakis bunların zararı ümmete ne oluyor? Daha büyük oluyor. Bir dedik nefsinin arındırılmasındaki asıl sebep nedir? Allah'a özel kulluğu seçtikten sonra insanlara Allah'a kul yapma yolundaki engellere karşı dayanıklı olmadır. Öyle mi? Dünyevi yönden. Şimdi bu adamlar bunu idrak edemediklerinden dolayı asıl amaç, yani araç ya bu amaca ulaşmak için araç. İnsan aracı güzelce akredip ölçüsünü anlamadığı zaman zamanla araç olmaya başlar? Araç amaç olmaya başlar.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 Zamanla bir bakacağız biz hiç düşünmeden biz baktığımız zaman kalp gözü aşağıya indirecek. Çünkü kalp arındı ya bir kere. Yani harama bakmaktan, kadınla muhatap olmaktan kalp bir defa arınacak. Mesela zikri düşünün. Zikrin faziletini anlattık diyelim bir gün derste. Gittikten sonra herkes evde şöyle bir şey yapsın. Ya arkadaş gücümün yettiği kadar. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar ne yapınız? Korkunuz. Peygamber ne diyor? Size emrettiklerimi gücünüzün yettiği kadar yapın diyor.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 öğrendiklerimizi hayata tatbik edelim ki Allah bu öğrettiklerimize, anlattıklarımıza bereket olsun. Yani biz böyle bir azimde bulunursak, böyle bir girişimde bulunursak, böyle bir adım atarsak emin olun Allah ayaklarımızı sabit kılacaktır. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? İhrez ala mâ yentahuke ve billahi ve la Yani sana faydalı olan işi seç. Ondan sonra Allah'tan yardım dile ve yoluna devam et. Yani aciz kalma. Önce seçeceğiz. Nefis reskiyetiyle ilgili amelleri seçtik.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 Allah inşallah cümlemizin nefsine takvasını verip Allah bizim nefsimizi arındırmamızda bize yardımcı olsun. Vaahirü da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.